Efendim efendim. Türkler adı onlar Türkler Ömer Pekin'le Murafiyalcılar. Ömer Pekin Ömer Pekin'le Murafiyalcılar. Ömer Pekin Değerli dinleyenler, sevgili dostlar, dost kalanlar, çift kaşarlı tost sevenler, yemekte soğan sevmeyenler, sevip de kavuşamayanlar, kavuşup da sevinemeyenler, Ömer Pekin'le hurafe avucularına hoş geldiniz. Yeryüzünde tek bir hurafe kalmayıncaya kadar bu haklı mücadelemiz sürecek. Tabii sizlerin amansız desteği ve katkısıyla. Yaşasın hurafesiz hava sahası. Değerli dinleyenler bugün hurafemiz eve misafir geldiğinde yapılan ve hurafı olduğu sonradan anlaşılan hatta anlaşılamayan bir takım hareketler. Bu hurafelerden biri eve misafir gelince hemen ayaklarının altına terlik koymak ve diğeri de eve misafir gelir gelmez hemen çaydanla su koymak. Bu hurafeleri yerinde tespit etmek için gelişigüzel bir eve misafir olacağız. Şu anda Çengelköy'de bir evin kapısındayız. Dilde, e, zilde bakalım ne yazıyor e, Ayşe, Demet, Demet Hanım'a girelim tamam. Demet Yasemen yazıyor. Kendisine misafir geleceğimizi söylemedik. Az önce Beyefendi'yi de aradık, e, Beyinden izin aldık, eşinize böyle böyle bir şey yapacağız e, haberiniz olsun dedik. Tamam dedi ve şu anda e, kapıyı çalıyoruz Demet Hanım'ın kapısını. Kim o? Kim e, o? Demet Hanım, e, Perişan Efenden geliyoruz Hurafi avcıları Ay hoş geldiniz, kapıda durmayın geçin içeri, ilk önce size bir terlik verim. Evet değerli dinleyenler işte eve girer girmez ayaklarımızın dibine terlik kondu bile. Ee, bunu neden yaptınız han hanımefendi? Neyi kurban? Neden ayaklarımızın altına terlik koydunuz? Valla imkanlı bu. Ne yani ayaklarınızın altına gül mü dökecekti? E, hayır Demet Hanım. Yani e, tabii ki gül dökmeyeceksiniz de toplumumuzda e, gizli kalmış hurafeleri tespit ediyoruz. Bugün o yüzden e, bunlardan biri misafirin ayaklarının e, dibine terlik koymak. Siz de öyle yaptınız. Ooo hurafe miymiş bu? Evet ta kendisi Ve bu hurafenin görüldüğü yerde başının ezilmesi lazım. Ne demişler? Hurafenin başı küçükken ezilsin ki büyümesin. ...bu hurafeyle Ya tabii. Allah razı olsun kurtarırız beni. Yaşasın hurafes hava sahası. Teşekkürler hanımefendi diyoruz değerli dinleyenler. Bu batıl inanışa göre eve gelen misafir... ...sokaktan geldiği için... ...sokağın görünmeyen pisliklerini eve taşır. Eğer misafir gelir gelmez... ...terlik giyerse bu pislikler ne oluyor? Eve girmiyor hanımefendi. Ay inanamıyorum. Ya işte Orta Anadolu... ...bölgemizde özellikle de Trakya tarafındaki... İnanışa göre ise eğer misafir terlikleri hemen giyerse evin rızkının bol olacağına... ...eğer hemen giymezse o sene evin faturalarının kabarık geleceğine inanılır hanımefendi. Bunlardan haberiniz var mıydı? Allah Allah biz ölesine misafir rahat etsin diye yapıyoruz ama biz bilmiyorduk bunun böyle olduğunu. Demek, demek sizin hurafenizde bir başka hanımefendi. Neyse ben bir çaydan nasıl su koyayım. Evet, evet işte, işte değerli dinleyenler o ikinci hareketle geldi sevgili dinleyenler. O ne? Çırptayım. Ne demek ne hareket hanımefendi? Misafir gelince çaydanlığa su koyma. İşte bu da bir hurafedir. Maşallah sizin eviniz hurafeden geçilmiyor. En yakın zamanda bir hurafeyi laşlaması yaptırın hanımefendi. Oh, nasıl bir hurafeymiş çaydanlığa su koyma? Hurafe işte Hem de en hurafelerden misafir içeri girer girmez çay suyu koymanın o evi misafirin kem gözünden ve kötü sözünden sakındırdığına inanılır. Haberiniz var mı? Vallahi hiç haberim yok benim bunlardan. Değerli dinleyenler işte hurafeler böyledir. Farkında olmaz insan, farkında olsa hurafe olmaz zaten. Ay Ömer Bey şöyle bir etrafa ince bir baksanız başka hurafe kalmış mı? Merak etmeyin efendi, varsa bile kaçmıştır artık. Bakalım... Ee, ana, televizyonun üstünde dantel örtü mü? Ne o? Var, beyimin laptopu var, onun üstüne de koydum. <gülüyor> i̇şte hurafelerin anası. Ay temiz dursun, tozlanmasın diye koyduğumda dantelleri. Evet değerli dünyanlar, evlerimizde gizli kalmış bir takım hurafeleri gün yüzüne çıkarttık. Hurafi avcıları gücü e, e, neydi ya, hizmette sınır ötesi. Evet, avcılar. Perişan avcıları. Perişan FM. Perişan, Perişan FM. Türkiye, Türkiye Radyolar, Türkiye Radyolar, Perişan, Perişan FM. Perişan efem şimdi bu kadar Perişan efem her gün saatlerde yalnız ya Dünya Radyo'da. Yazan ben Omer Pekin. Burak Tarık. Oynayanlar ben Ömer Pekin, Furat Paşa Yiğit, Ahmet Bozkuş, Fatma Nur, Muslu, Teknik Yapım ben Ömer Pekin. Aha dinleyin dinleyiciler.